Enver Pektaş. Enver Pektaş'a ulaşabilmek için tam 3 ay uğraştım. Çünkü Enver ustam dükkanına gidiyorum. Sazı görüyorum. Örüm yani oymayı görüyorum. Ama dükkan kapalı. Etrafa soruyorum. Diyorlar ki dün açmıştı. 2 gün sonra gidiyorum. Diyorlar ki öğleden sonra açacak. Öğleden sonra gidiyorum. Diyorlar 3 gün sonra açacak. En son artık telefon numarasını aldım. Telefon açtım. Dedim ya ustam bak 3 aydır gidiyorum geliyorum. Sana ulaşamıyorum. Ne olursun gel. Seninle bir fotoğraf istiyorum yani. Böyle böyle tek usta çünkü oyma olarak saz yapan tek usta kalıp ustaları çok Mersin'de hani fabrikasyon tipi ama bir kütüğü alıp şekillendirip içini oyup saz haline getirip ve onun perdelerine kadar akor edip onun düzenini yapan tek insandı Mersin'de yani onun önem özellikle olması için çok uğraştım ama iyi ki uğraşmışım. Enver Usta sağ olsun çok yardımcı oldu. Her gittiğimde de oturdu. Saatlerce oydu. Saatlerce işte her şeyi yaptı. Ve Allah rahmet eylesin. Onu rahmetle anlıyorum. Güzel bir fotoğrafı oldu. Güzel de bir hayat hikayesi vardı.